Yedinci nükteli işaret. Mu'cizat-ı nebeviyenin bereket-i ta'am hususunda olan kısmından birkaç iyi ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Mukaddime. Şu gelecek bereketli mu'cizat misalleri, her biri müteaddit tarikle, hatta bazıları 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi, bir cemaati kesire huzurunda vuku bulmuş. O cemaat içinde muteber ve sadık insanlar, onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela, sağ denilen dört avuç taamdan yetmiş adam yemişler, tok olmuşlar, naklediyor. O yetmiş adam, onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor. Demek sükut ile tasdik ediyorlar. Halbuki, o asr-ı sıdk ve hakikatte ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler, zerre miktar yalanı görse, red ve tekzip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakıaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükût ile tasdik etmişler. Demek, her bir hadise manen mütevatir gibi kat'îdir. Hem sahabeler, Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın efal ve akvalinin muhafazasına, bâhusus ahkâma ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını, ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Resulekrem aleyhissalatu vesselam'a ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler ve etmediklerini ve kaydettiklerini Kütubu Ehadisiye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadet'te mucizatı ve medar ahkam ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Ebadele Seb'a kitabetle kaydettiler hususan tercümanül Kur'an olan Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Amr İbnü'l As bahusus 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri ehadisi ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imam-ı ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler. Yazı ile muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslim, Kutubü'sitteyiz makbule vazifi hıfzı omuzlarına aldılar. İbn Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nadamların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehli keşfin tasdikiyle yetmiş defa Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler Ehadîs-i sahihanın elmaslarını, sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, mu'cizeler, böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillah, hâzâ min fadl İşte buna binaen, bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki, karışmamış ve safidir, hatıra gelmemelidir. Berekete dair mucizatı kat'iyenin birinci misali. Başta Buhari ve Müslim, Kutubü'sitte-i Sahih'a müttefikan haber veriyorlar ki, resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Hazreti Zeyneb ile tezevvücü velimesinde Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym, bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes ile Peygamber Aleyhissalatu Vesselama gönderdi. Enes e ferman etti ki filan filanı çağır hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i saadeti doldurdular. Ferman etti: "Tehallaku 10'a aşara, Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o az taham üzerine koydu, dua etti. "Buyurun." dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilmedim, tağım kabını koyduğum vakit mi tağım çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, fark edemedim. İkinci misal, Mihmandar-ı Ebu Eyyüb-i Ensari hanesine teşrif-i Nebevî Ebu Eyyüb der ki, Rasûl-i Ekrem ve Ebu bekir Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. O 30'dan aşraf-ı ensar. 30 adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti: "Ud'u sittin." 60 daha davet ettim, geldiler, yediler. Sonra ferman etti: "Ud'u seb'in." 70 daha davet ettim, geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyete girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan 180 adam yediler. Üçüncü misal, Hazreti Ömer İbni Hattab ve Ebu Hureyre ve Seleme İbni'l-Ekva ve Ebu el Ensari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki, Bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan bakiyeyi erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki: mecmuunu ben tahmin ettim. Oturmuş bir keçi kadar ancak vardı." Sonra Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bereketle dua edip ferman etti: "Herkes kabını getirsin." Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir Rabi demiş: "O bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal Başta Buhari ve Müslim kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbn Ebi Bekri Sıddık der. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Vesselam ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik. Fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Beşinci misal Kütüb-i Sahih hakikatle beyan ediyorlar ki Gazve-i Garrâ'y meşhur Yevmul Hendek'te Hazreti Cabirul Ensarî kasem ile ilan ediyor. O günde Dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazret-i Câbir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup, bereketle dua etmişti. İşte şu mucizeyi bereketi bin zatın huzurunda, onları ona alakadar göstererek Hazreti Câbir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi katî denilebilir. Altıncı misal, nakli sahih katî ile hadimine bebi Hazreti Enes'in amcası meşhur Ebu Talha der ki, Rasulü Ekrem aleyhisselatü yetmiş seksen adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz, emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan, onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Yedinci misal, nakli sahih-i ile Şifai şerif ve müslim gibi kütüb-ü sahiha beyan ederler ki, Hazreti Cabir-ül diyor, bir zat, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu iyalî için ta'am istedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyali ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı, noksan olmaya başladı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselama geldi, vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. Levlem tekilhu leekeltum minhu ve leqame bikum. Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz hayatınızca size yeterdi. 8. misal Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifai Şerif gibi kütüb-i sahiha beyan ediyorlar ki Hazreti Semuretebni Cündüb der. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakai bereket Yalnız Semure'nin rivayeti değil. Belki Semure, o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi, onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. Dokuzuncu misal, şifai Şerif sahibi ve meşhur İbn Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle, Hz. Ebu Hureyre der, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bana emretti. Mesci-i Şerif'in süffesini mesken iktiaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tablata am konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kaptık. O kase konulduğu vakit nasıl idi? Yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu. İşte Hazreti Ebu Hureyre, umum kamiliğin ehli süffe tasdığına istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehli sufer rivayet etmiş gibi katidir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükût edip tekzip etmesinler. 10. misal nakli sahihi kat'i ile Hazreti İmam Ali der. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam beni Abdülmuttalib'i cem etti. Onlar kırk adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyıya süt içerdi. Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yeyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra üç dört adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler doydular. İçilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hazreti Ali'nin şeçatı ve sadakati katiyetinde bir mucizeyi bereket. 11. misal Nakli sahih ile Hazreti Ali ve fatime Zehra veli mesinde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Bilal-i Habeşi'ye emretti. Dört 5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin. Hazreti Bilal der: Ben taamı getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler gittiler. O yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vukuu katidir. 12. misal. Hazreti İmamı Cafer-i Sadık pederleri İmamı Muhammedül Baqır'dan, o da pederi İmamı Zeynelabidin'den, o dahi İmamı Ali'den nakleder ki Fatıma-tuz Zehra Yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam gelsin beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına birer kase gönderildi. Sonra kendine hem Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma der: Tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ile hayli zaman o yemekten yedik acaba niçin bu nurani, yüksek silsili rivayetten gelen şu mucizeyi berekete gözün ile görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. 13. misal Ebu Davud ve Ahmet ibni Hanbel ve i̇mam Beyhaki gibi Saduk imamlar, Dükeynül Ahmesi, ibni Saidil Müzenî'den hem altı kardeş ile beraber sohbete müşerref, ve sahabelerden olan Numan İbn Mukarinin el-Ahmesi yl Müzenî'den hem Cerir'den naklederek müteaddit tariklerle Hazreti Ömer İbnü'l Hattab'tan naklediyorlar ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 atlıya yolculuk için zâd zahire ver. Hazreti Ömer dedi: Ya Resulallah, mevcut zahire birkaç saadır. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır." ferman etti. Git ver. O da gitti, yarım yük hurmadan dört yüz süvariye kifayet derecesinde zâd zahire verdi ve dedi, hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. İşte şu mucize-i bereket, dört adamla ve bahusus Hazreti Ömer ile münasebetdar bir surette vuku'a gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükûtu tasdiktir. İki üç haberi i vâhid deyip, geçme. Böyle hadiseler haberi vahid dahi olsa tevatür-ü hükmünde kanaat verir. 14. misal. Başta Buhari ve Müslim Kütubu Sahihaha haber veriyorlar ki Hazreti Câbir'in pederi vefat eder. Borcu çok, ziyade medyun. Borç sahipleri de Yahudiler. Cabir pederinin asıl malını Gurema'ya verdi, kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede değinine kafi gelmeyecek. Rasûl Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Öyle yaptılar. Rasûl Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, harman içinde gezdi, dua etti. Sonra câbir, harmandan pederinin bütün guremasının borçlarını verdikten sonra, yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette, bütün guremaya verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç sahipleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kaldılar. İşte şu mucizeyi Bahire'yi bereket yalnız Hazreti Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil, belki manevi tevatür hükmünde o hadise ile münasebetdar haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. 15. misal. Başta Tirmizi ve İmamı Beyhaki gibi muhakkikler Hazreti Ebu Hureyre'den nakli sahih ile beraber haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki bir gazvede başka bir rivayette Gazveyi tebukte, ordu aç kaldı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti. Hel min şey bir şey var mı diye emretti. Ben dedim heybede bir parça hurma var. Bir rivayette 15 imiş. Dedi getir. Getirdim. Mübarek elini soktu, bir kabza çıkardı. Bir kaba bıraktı, bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı, umumen yediler, sonra ferman etti. خُذْ مَا جِئْتَ بِهِ alayhi عَلَيْهِ وَلَا Ben aldım, elimi o heybeye soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselam hayatında, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında, o hurmalardan yedim. Başka bir tarihte rivayet edilmiş ki, o hurmalardan kaç yük, Fi sebîlillah sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabı ile ü gârat edildi gitti. İşte hoca-i olan fahri Alem aleyhisselatu vesselamın kutsi medresesi ve tekyesi olan Sufenin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i hafızanın ziyadesi için dua-i nebeviyeye mazhar olan Hazreti Ebu Hureyre, Gazve-i Tebük gibi bir mecmua-ı vukuunu haber verdiği şu mucizeyi bereket manen bir ordu sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerektir. 16. Misal Başta Buhari, kütüb bu Sahiha nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki Hz. Ebu Hureyre aç olmuş. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın arkasından gidip menzil-i saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam emretti ki Ehli suffeyi çağır. Ben kalbimden dedim ki, bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emrine bevi için onları topladım getirdim. Yüzü mütecaviz idiler. Ferman etti, onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içilerek bütün ehli suffe, o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki, بَقِيَ اَنَوَ اَنْتَ فَشْرَبْ Ben içtim. İçtikçe iç ferman eder. ben dedim, seni hak ile irsal eden zatı Zülcelal'e kasem ederim. Yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti. Yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi halis, süt gibi latif, şüphesiz mucize-i bereket, 500 bin hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak Kutubü's Sitte-i ile nakilleri gözle görmek kadar kati olmakla beraber Medrese-i Kutsiye-i Ahmediyye vesselam olan Suffe'nin namdar, sadık hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işhad ederek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'î telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hz. Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden omen كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ hadisini işiten ve nakleden, hiç mümkün müdür ki hıfzındaki âdîs-i nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp, ehl-i suffenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vak'a söylesin. Haşa! Ya Rab! Şu resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Bir nükte-i mühimme. Malumdur ki, zayıf şeyler içtima ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse koparamaz. İşte on beş ı mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın 15 beş kısmından ancak bir kısmını on beş misal ile gösterdik. Her bir misal tek başıyla nübüvveti ispat eder bir derecede kuvvetliydi. Farz-ı muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz çünkü kavî ile ittifak eden kavîleşir. Hem şu on beş misalin içtimağı kat'î şüphesiz bir tevatürü maneviyle kuvvetli bir mucize-i kübrayı gösterir. Şimdi, şu mecmudaki mucize-i kübra, bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan on dört kısmı ahire mezcedilse, kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize-i ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi, sair on dört nevi mucizatın mecmuna ilave et, gör ki, ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'î bir bürhan-ı nübüvvet-i Ahmediye'yi aleyhissalâtü vesselam gösterir. İşte nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalâtü vesselâm, direği şu mecmudan teşekkül eden, dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde, su fehimden gelen şüphelerle, o metin sakf muallâ'yı sebatsız ve kabili sukut görmek, ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet! Berekete dair o mucizeler gösteriyorlar ki Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki rızkın envağında hilafa adet olarak ona hiçten ve sırf gayiptan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki Ceziretul Arap suyu ve zirati az bir yerdir. Onun için ahalisi, hususan bidayet-i İslam'daki sahabeler dıkkıma işete maruzdular. Hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte bu hikmete binaen mucizatı Bahire-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'ın mühimleri taam ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar davai nübüvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a bir ikram ilahi bir ihsan-ı bir ziyafet-i Rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler, nübüvveti tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe, iman ziyadeleşir, nurun ala nur olur.